Şu, şu, bu telefonun ne olduğunu bilmiyorum. arkadaşlar e, kuran Can Kerim eee zümme zümme bir asır zümmeler topluluklar demek değil, zimet manası bu gruplar 22. ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim öyle ya şimdi tabii mevzuda evvel de gittiğiniz için diğerden başlıyoruz zaten 23. ayette kaldı 22'den başlıyoruz öyle ya Allah'ın böğüsünde Müslümanlık için inşah verdiği bir kimse. Allah göğüste masa kalpler. Kalp inşah İnşah müjde. müjde şen, şen şatır demektir. Ee, bakın size şunu gelin söyleyeyim. Sabah namazlarında biraz daha sabah namazlarında bu işte suresiyle, inşira suresiyle başlarsanız gününüz şen şen şatı geçeriz. İnşira rahatlık ve rahatlık demek ki inşira. Hatta bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Elem neşah dedikati denem başlar. Öyle Allah'ın göğsünde Müslümanlık işi inşa Allah'ın İnsanların kalbine burada bir duyusamaz kalbine, kalbine verdi rahatlık, şenlik, şakirlik, insanlık verdi kimse. Bu bu kimse şu, göğsünü Müslümanlara müstahit yani müsait hale getirmek, onun kabul etmek manasında rahat olun. Müstahit o. Allah'tan gelen yüksek değilleri alabilmek kabiliyetinde olan ona şekline sokmuştur. onun gözlerini, kalplerini. Ee, İnşaat verdiği bir kimse. Allah bu kendisinin gör, gönderdiği ayetleri o, o, o kimse ki yani sen, ben, şu, bu kimse o kimse Allah onların göğüslerinin kalplerini geliştirir ve kendisinin gönderdiği mesajları alabilmek hassasına kavuşturur. O kimse ki bu sayede o Rabbinden gelen bir nur üzerindedir. Tabi Allah'tan gelen şeyler bir nurdur. İnsanlara e, aydınlık veren, ışık veren, rahatlık veren bir nurdur. Allah'ın feyizleri bir nur şeklinde gelir insana. Burada bakın onun eziği var. Göğsünü Müslümanlığa müstahhit ve geniş olarak yarattı. Allah'tan gelen o dini Allah'ın alabilme, kabul edebilme şeklinde yarattı. Her insan böyle yaratmıyor Allah. Bazı kimselere şanslı insanlarız. Yaratılan kimse. Bu sayede as, aslı fitrat, anadan doğma asıl fitrat var, ya, insanda neşe var ya, boy, karakter var ya, Aslifel üzerinde kalıp ona mani olan bir müktesef arızalarla bozulmayan kimse. Bu da kanuni şeridi, Allah'ın Ebesud'in şeridi. Allah bu kimseleri öyle yaratıyor ki, kalbi geniş, Allah'ın gönderdiği mesajı alıp alabilecek bir şekilde bunları alıyor ve insan bu şekli bütün hayatı boyunca devam ettiriyor. Çünkü Allah onu o şekle göre yaratmış. O kendi gönderdiği mesajları, ayetleri alabilme ve onları yaşayabilme şekli göre yaratmış. Bir yerde gelip de durmuyor, bozulmuyor hep ömrün boyunca öyle gidiyor. Bu sayede Rabbinden gelen bir nur üzerindedir. Tabi Allah'tan gelen mesajlar bir nurdur. İnsanı aydınlatan bir nurdur. Kalbini mühürlediği kişi gibi midir onlar? Yani Allah diyor ki bir yerde işte duydum, ben onların kalbini mühürledim. Sen onun göğsünü kulağını mühürledim. Mesajları duyamaz, alamaz. Gözünü gözünü mühürledim. Göremez, kalbini mühürledim. Bu mesajlarımı bilemez, e, alamaz. Almak hassasiyeti onlardan yoktur. Ama, demin bahsettiğim nur üzerinde olan insanlar, Allah'ın bütün, Allah'a karşı açıktırlar. Allah'tan gene her şeyi kabul edebilme hassasına sahiptirler. Onlar, ben onun göğsünü mühürledim. İnsanlar gibi değildir. Diyor burada Allah. Bakın tekrar okuyorum. Öyle ya Allah'ın göğsünde Müslümanlık için nişrah verdiği bir neşe, Allah bir verdiği bir kimse ki bu sayede o Rabbinden gelen bir nur üzerindedir. Kalbini mühredi kişi midir bunlar? değildir Artık kalpleri Allah'ın zikrinden bomboş ve kaskatı, kaskatı kalmış olanların vay haline. Onlar apaçık sapıklıklar işindedirler. Demek ki Allah insanı yaratırken böyle bir şekilde yaratıyor. Bu da nereden göre? Ta biz özelde hani ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği bir yer var ya Allah'ın ruhları yaratıp da topladığı bir yerde ben sizden değil miyim diye bize bir, bir sual sıra ahit var elimizde. Bizim kimimiz evet dedi. Burada hepsi ona evet diyenler. Kimi hayır dedi burada onlardan kim yok Allah şükür. Biz de tereddütte kalanlar. Evet hayır arasında tereddüt edenler var. İşte <gülüyor> Allah bu e, hayır diyenlerle evet diyenleri birbirinden ayırıyor. Kaderin o zamanı yazıldı. Bizim kaderimiz kaderim o zaman yazıldı. Evet diyenin kaderi ayrı, hayır diyenin kaderi ayrı. Şimdi burada anlattığı, hiç, hiç, hiç evet diyenlerle hayır diyenler bir midir diye soruyoruz. Değil. Ne de orada Allah, ın, Allah, ın, Allah ın, o ben sizi yarattığım şeyine inandığınız Evet, evet, evet diyenler bir nur üzerindedir. Öbürleri bu nurdan mahrumdur. Hiç nura muhatap olanlarla nura muhatap olmayın bir midir diye soruyor. Evet değildir. Allah kelamın kelam söz demektir. Allah kelamın en güzelini Ayetleri birbirleriyle ahenk Kur'an-ı Kerim'in Türkçe manaları belki biraz tasfıs olabilir ama Kur'an-ı Kerim aslında okunduğu takdirde çok şahane bir okumuştur. Kur'an'ın kendine göre bir muhsifesi vardır. Kur'an'ın kendine böyle feceler aslında efendim, şeyler nedir o da sobekecede ne derler onlar? kafiye. Evet. Kafiye. Kafiye bir kelime yazın. Ne gözün var? Mesela Bismillahirrahmanirrahim kul eûzü birabbinnâs melecinnâs ilâhin nâs inşeril vesvesel hannâs ellezî vesvisî fî sudurinnâs minel cinneti ve bnâdâ buna bir ve kafiye de. Her her her öyle bunu bir de Ehli musiki makamlarına uygun okunursa bu tadına doyulma müthiş bir musiki bir odak, insanın kulaklarına gelir. Hepsi bir öden. Bundan en en korkunç ayetler bile böyledir. İnsanın kulaklarında bir his bırakır. Ayenktar yani ayetler birbirine uygun ayenkti vezim ve vezim ve kafiyeli Katmelerle, tüm pek çok hakikatlerle dolu. Bütün güzel karşısında, bütün bu ayetler, bir hakikatlerle dolu, sahih kişilere dolu. Yani boş ayetler değil. Bir kitap halinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim tamamlandığı zaman bir kitap halinde şöyle bir cilt içerisinde birleştirildi ki Rab'be'ne derin saygı göstermekte olanların ondan derileri, tenleri <gülüyor> ürperir. O o sözleri duyduğun zaman insanın bir bir rahşet, bir titreme alır. Olmaz mıyız bazen Kur'an'ı okurken insan heyecana gelir titrer. Sonra hem tenleri hem kalpleri Allah'ın zikrine yatışarak yumuşar. Kur'an katı kalpleri de demir gibi taş taş gibi kalpleri de pamuk gibi yapar. Eğer kendinizi Kur'an verip de onu dinlersen Kur'an böyle bir kitaptır. Yumuşar. İşte bu kitabı Allah'ın gönderdiği bir rehberdir ki Kur'an-ı Kerim bir rehber bizim için hayatımızı ona göre e, yaşadığımıza gelirse gerek Kur'an bizim için sonsuz bitmeyen bir rehberdir, bizi hayra götüren bir rehberdir. Rehberdir ki o kimi dirse ona bunun, yani bunun dediği kitabı, bu Kur'an-ı Kirim'den, Allah'ın geleneği nefret, o kimi derse ona bununla hidayet verir. Allah kimi de saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak hiçbir şey yoktur. Allah bir insanı sapıttığı zaman, onu doğru yola sokacak hiçbir şey yoktur. Hele ki Allah ona rahmetini göndersin, onu o sapıttığı yolda gelsin geriye alsın. Başka hiçbir şey yoktur. Bu halde zalimlere ne kazanıyor edilseniz cezasını tadın denilirken zalimler işte zulüm eden haram yiyenler, insanlara götür gelenler, Allah'ın emirlerinden çıkarlar. deni ki, kıyamet günü, günü yüzünü o Heci, Allah'tan kim koruyabilecek? Allah'ın o kıyamet günü geldiği zaman, Allah' yalvaracaklar. Ya Rabbi, keşke böyle dünya güne. Geçti. Geçti o zamandaydı. Geçti o Demir, tavuğunda dövülür. Demir, tava gelmeden dövülse, ya yumuşak atar gider, veyahut da sertleşir, dövülmez. Demir, tam bir tavuğu ona. on demir on ibre eder o tava evet. verdiğin zaman demir, istediğin şişekle girer. İnsanlar da zamanında, Kur'an-ı işte Allah'ın emirlerini ve nehirlerine göre e, tanzim ederlerse, Allah'ın istediği bir şişekle, Allah'ın istediği bir tava gelirler Ve ömrünü öyle sürdürürler. Buna mükafatını görürler. Eğer o tava gelmez de, Allah'ın nehirler, nehirl, nehirlerini, nehir ve e, emirlerini yapmazlarsa sonda o, o korkunç akibete döre giderler. Allah, Allah bunu cehennem ile tasvip ediyor, anlatıyor. Cehennem sadece o bizim yani, ta, tasavvur ettiğimiz derin bir ateşler için kaynar katlanlarla kaynayan çukur diye ayrıca bunu bunu bunu iyi bilin. vicdan azabı vicdan azabı da azabı gibidir. O bunlar bir cezalandırır cehennem, O da doğrudur. İçinde ateşler yanan kazanlar kaynayan bir yer kabul maddi manevi cehennem de bizim içimizdeki o vicdan azabıdır. Vicdan bir alim diyor vicdan insan ruhunda Allah'ın sesidir diyor. Ruhunda Allah'ın sesini duyan bir insanda insan değildir. Bütün mesele bizim insan Allah'ın kendisini seyrettiği o insan olabilmekte. Onlardan Evvelkiler de peygamberlerini teslim ettiler. Yani her devir için bu bu ayet geçerli. Hangi e, kavmi anlatıyorsa Allah onlara peygamber gönderdi. Buradaki ayete göre onlardan evvelkilerde de aynı başka peygamberler geldi. Allah'ın bütün emirleri aynı birbirine hiç cevap fark etmez. Onlar da o emirleri verdi fakat onlar da buna tevsi ve hayır dedi. Zamana tesip etler. O da Allah'a karşı olan tesiplerini burada madde olduğu da İşte yani aslında bu. Etler de e, hatırlarına hatırlanmayacağı bir noktadan kendilerine azap gelip kötülerdi. Peygamberlerde daha işte, da geçti ayetler. Hani seni vaat ettiğin azap Nerede? Gelsin bakalım, görelim. Ne oldu? At, at, at, at geldi, baraj patladı, e, sulaydı. Lut kamine geldi, Lut e, lüt altı üstüne geldi. Şu şehir battı, Orası göl oldu. Bugün lüt olduğu yer, o şehrin battığı yerdir. E, göl, göl kaplıda hepsi göl olup gittiler. Allah cezanı verdi. Gene anlamadılar. Halen anlamış biri. Yani tarih tekerrür ediyor. Bugün de öyleyiz. Onu fark etmiyor. Gene öyleyiz. Ama muhakkak ki gene bunu da cezasız çekiyor. Ya, ya ya bir tepemiz atom bombası batacak, ya zelzele olacak, bir şey olacak muhakkak. Ya da o tutuşuyorlar, Müslüman Cezalar da zamanlı görecekler. Allah da bu zamanı göre cezasına. Ya tepemiz atom bombası batatıyor ya bir tsunami göre işte denizlere kabarıyor gidiyor binlerce insan ölüyor. Yani cezanın ceza mutlaka göre şekli değişiyor. Ola bu. Bu surette Allah dünya hayatında onlara rüsvaylığı tattırdı. Rüsvaylık cezalet demektir. Rezilliğin en altı, bütün rezilliklere toplandığı bir kelime, rüsvaylık, rezil rüsvay denir ya, rüsvaylık bütün çökü e, amellerin toplandığı bir kelime, rüsvay olmak. Ahiret, azabı ise erdet bundan daha büyüktür. O rezillikten daha büyük, Allah'ın verdiği ahiret azabı o rezillik ve rücud sayıda daha büyük. Bunu bilseler diyor. Yani ayet azabını dükkünüzle zilünün de, daha kötü olduğunu bilseler de, diyor orada kalıyor arkasını sen kendi tamamlardık. E, yapmazlardı bu işi. Ama zaman da yaptır. Alı, tamam bilmedir. An olsun ki. Biz bu Kur'an'da insanlar için nasihat kabul etsinler diye bir misalden örnekler gösterdik. Evet. Allah işte pek çok misal gösteriyor. Lut diyor. Bir de diyor ki çıkın gezin diyor. Dünyayı çıkın gezin. Büyük ayette eski insanların yaşadıkları mamur ya yani mağarada yani büyük güzel şekilleri görüne hale gelmişler. Hepsi yıkılmış, kül olmuş, gitmiş. Yani, e, <gülüyor> onların kendileri gibi bulundukları şehirlerde yok edip gitmiş. Semut kavminin, kavminin e, şehri, o gölün suları altında kalmış. O göle girilmiyor bile. Acı, simsiyah bir göl. Onu her türlü tenakuz ve ihtilaftan azade tenakus bir fikrin zıttı yani o kelime öyle kuvvetli bir kelime ki hiç ee, hiçbir şey kabul etmeyebilecek şekilde düzeltilmeyecek şekilde zıttı. Bir de daha var o kelime kombitu hatırlayamadım. Tenakus ve bir de buna zıt kötü bir kelime bunun bir de o, kelime, bir daha daha var. Tenakus Hiçbir zaman e, düzeltilmeyecek kadar e, olan terslikler. Zıttıklar. T tenakus ve ihtilaftan. Öyle e, e, e, e, e, e, e, e, ihtilaftan var ki. İhtilaf, anlaşmazlık. Öyle anlaşmazlıklar var ki tenakus bundan vazgeçmek mümkün değil. karşıda da yok telaffuzun azade, yani bu bu ihtiyaflar temizlenmiş, telaffuzlar temizlenmiş, dosdoğru Arapça bir Kur'an olarak indir, indirdi. Ta ki küpürden sakınsınlar. Yani Allah Kur'an Kerim'inde, Allah'ın Kur'an Kerim'inde telaffuzlar yok. Hiçbir bir ihtiyaf, bütün ayetler birbirine yukarıda olabildi bağlı. Hiçbirisi birisini reddetmiyor. Hepsi birbirini takviye edecek. Bakın Kur'an-ı Kerim'e hiçbirbirine akseder ayetler yoktur. Hepsi birbirini tamamlar. Kur'an'ı zaten Kur'an-ı Kerim'de tefsir ederler. Başka kitaplar kaynak yok. Bir ayet diğer ayeti ayette doğrular. Kur'an, hani Meryem'si gözü Mevlana kitabımız ee, orada Hazreti Mevlana'yı anlamak için Meslebi okumak lazım. Meslebi okursan Hazreti Mevlana'ya bilirsin, anlarsın. Burada da Kur'an-ı Kerim zaman Allah'ı anlarsın. Çünkü birbirine naksedici hiçbir şey yok. Hepsi birbirine takviye edici. Kendisinde birbirine sertlik ve geçimsizlik gösteren birçok ortaklarının hakkı bulunan bir adamla bak iyi dikkat adamlar bir köleyi yalnız bir kişinin adamı, kölesi olan diğer birinin Allah, müşrikli mu muhabbet hakkında bir misal olarak irade etmişti. Her ikisinin hali bir olur mu? Bütün hamd Allah'ındır fakat onların çözümünde. Şöyle bir, bir kölesi olan bir insanla birçok kölesi olan bir insana karşılaştır e, e, e, e, e, eksi bir olur mu? Olmaz. Muhakkak aralığında bir, bir nifak bir şey çıkacak. I, i, itiraf çıkacak. Bu, Allah'ın bize verdiği bir misal. Yani şununla ilgili, bütün şeyler, itiraflar çıkar aradan. Fakat bu, bu, bunlar çeşitlidirler. Kimisi küçük itiraftır, kimisi büyük itiraftır. Hmm, e, anlaşmazlıktır. Hiç ikisi birbirine bir olur mu? Daha ilerledi, Allah hiç bilenle bilmeyenler bir olur biliyor yani. Hepi ıslattıkları birbirine karşılaştırır ve ayrılır ay ay birbirinden. Bilen ayrıdır, bilmeyen ayrıdır. Bileyenler için şöyle diyorlar. Gel bu otobüsüyle. Gel şöyle. O Buraya oturun dedim. Ne yapıyorsun? Ne? Allah burada bilenleri, bilmeyenleri birbir bil, ay ay ay ay ayırıyor. Hiç bilenle bilmiyor. Bil, bil, bil. bil, bil. Bilmeyenlere koyu bir bilgisizlik atıyor. Bilenler için diyor ki, ilim ilim müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursan, akta, maşındır evet. bir olsa, maşındır ya Çin. O zaman ölçülüğüne göre Çin dünyanın bir, bir, bir başı. Arada çöller, nehirler, koca dağlar, karlıyalar, haydut kesilmiş yollar var. Yani maşaya gitmek zor bir şey. Mümkün değil, mümkün değil. Eğer sen Allah'ın ilmini orada bulursan, varsa git oradan al. Ee, şey içinde yani böyle e, o muzu buradan geldi bilenler için yollar açık ilmi nerede bulursan al bilmeyen için başka onun şimdi bilen ne bilmeyen ne bir olur mu hastalar başka bunu o, o misafetler vermiş <gülüyor> muhakkak bunu şimdi peygamberimiz söylüyor. Muhakkak sen de e, öleceksin. Ey habibim, onlar da evet öleceklerdir. Çünkü burada bu terşim ederken ölecek eee biraz soğuk geçiyor. Ölmenin Arapçası <gülüyor> et İrtihaldir. Bu daha yumuşak bir kelimesi, kelimedir. Ölmek biraz soğuk. Arapçada da ölmek yoktur. Onun karşılığı irtihal denen bir kelimedir. Daha yumuşaktır. Öldü denmez de ancak işte e, öbür aile de iki bir köşek manasındadır. Yani öldü kelimesi biraz soğuk bir kelimedir. Bunu böyle vereceklerdi diye tercüme yapmışlar. Yani biraz soğuk soğuk geliyor. Sonra ey, ey insanlar hiç şüphesiz hepiniz Rabbinizin hu hu hu hu hu hu hu huzurunda mahkemeye olacaktınız. Bir gün o mahkeme-i kübrada Allah'ın huzurunda herkes yazılı olan hesabını verecek. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Herkes nesi varsa ortaya koyacak. Saklarım, edelim, tutarım de bir şey de yok. Her her ağza, her ağızlığımız dile gelecek. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım derden, orada konuşacaklar. Onun için de saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz Yok. Bütün kirli çamaşırlar, temel çamaşırlar orada ortaya konacak. Böylelikle, böyleken Allah'a karşı yalan söyleyenden, sıdkı, e, hakikate, o kendisine gelir gelmez tezif edenden daha zalim kimdir? Kafirlik için cehennemde bir karargah mı yoktur? Şimdi o mahkemede buluşacağımıza göre Allah'a karşı yalan söyleyenden sırf sadakat, e, e, hakikat saklanabilir mi? Saklanabilir, bütün her şeyin meydana konulacak. Sen aklına konuşamayacaksın, ağzından konuşacak. O kendisine geri gelmez, yani bir tezif edenden daha zalim kimdir? Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim tebliğ edilirse onu onu reddeden daha zalim kimse var mıdır? Allah, Allah hakikatini reddediyorlar. Buradan daha zalim kimse var mıdır ki? Allah reddediyorlar. Kafirler içinde cehennemde bir karagah muhteşem. Karagah burada toplanacak yer manasında. Zaten cehennem kafirler içindir. Kafir demek burada Allah'ı reddetmek manasındadır. Yani küfür odur. Küfür, amiyene tabiri olan küfür değil de Allah'ı reddetmek. Buradaki küfür bu. Lokta bunun içinde çok üst seviyeler gelmiş kimseler de var. Yani maddi bakımdan çok üst seviyede gelmiş insanlar da var. Ama bunların da küfrü Allah'ı reddetmek. Sızkı hakikati getirene ve onu tasdik edenlere müminler, bunlar müminler işte onlar takvaya erenlerin, erenlerin ta kendileridir. Demek ki Allah'ın emir ve nehirlerine takdik edenler, Allah'ın Allah'a Allah karşı gelmeyenler, onun emirlerini yapanlar takvaya erenlerin ta kendileridir. Allah onlarda cennetten mümkünümüz geliyor.